İslam'ın gücü, müminlerin birbirlerine veli edinmeleriyle oluşur. Emre uyar. Sevgi ve yardım, İslam'da dostluk ve kardeşliğin en belirgin manalarındandır. Sevgi, içsel bir durum olduğu için, şeriat sevgisinin belirtisi ve alameti olarak, sevmenin yanına yardım etmeyi getirmiştir. Yardım etmek, sevgi iddiasının bir ispatıdır. İslam'da, her iddianın bir ispatı vardır. Müceret iddia, İslam'da kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Meselenin daha iyi anlaşılması için birkaç tane örnek verelim. Dini girişin anahtarı olan La İlahe illallah kelimesi, dilde mücerret bir sözdür. Bu kelimenin sadece dille söylenmesi kişiyi Müslümanlardan yapmaz. Kişinin İslam dairesine girebilmesi için bu iddiasının ispatını ortaya koyması gerekir. Bu iddianın ispatını şeriat, Allah'ın subhanehu ve Teala dışında ibadet edilenleri reddedip, ibadeti sadece Allah'a yönlendirmek olarak belirlemiştir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim la ilahe illallah der ve Allah dışında ibadet edilenleri reddederse kanı ve malı haramdır, müslümandır, Müslim. Hiçbir şey yapmaksızın mücerret olarak Allah'a subhanehu ve teâlâ muhtaç olduğunu iddia eden kimsenin bu iddiası, bu halde kaldığı müddetçe zandan öteye geçmeyecektir. Şeriat, Allah'a duyulan ihtiyacın alametini dua olarak belirlemiştir. Dua, Allah'a duyulan ihtiyacın en güzel belirtisidir. Allah sevgisi, İslam'ın asıllarındandır. Kişi ben Allah'ı seviyorum diyerek, Allah'a olan sevgisini göstermiş olmaz. Şeriat, Allah sevgisi iddiasının ispatını Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak olarak belirlemiştir. Rasulullah'a tabi olmadan mücerret olarak dilde dolanan Allah sevgisi, yalandan başka bir şey değildir. Nitekim Allah subhanehu ve Teala ayette şöyle buyuruyor. Resûlüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran Suresi 31. Ayet Müminlerin birbirlerine karşı olması gereken sevgi de bu şekildedir. Sevgi tamamen kalbi bir olgudur. Dilde bir iddiadır. Bunun mutlaka ameli bir tezahürünün olması gerekmektedir. Bu tezahürde şüphesiz ki müminlere yardım etmektir. Müminleri veli edinmenin yolları konusunda şeriat gerekli bilgiyi vermiştir. Kişiye düşen tabiri caizse, bu ağacın meyvelerini toplamaktır. Şeriat, bu meseleyi hem genel olarak, hem de tavsili olarak aydınlatmıştır. Genel olarak şeriat, Müslümanları bir vücudun azalarına veya bir yapıya benzetmiştir. Ebu Musa radıyallahu an diyor ki, Resulullah parmaklarını birbirine geçirdi ve şöyle buyurdu, Mü'minler birbirlerini destekleyen bir yapı gibidir. Buhari, Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayetle, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine merhamet, şefkat ve sevgi konusunda müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir organı rahatsız olursa, diğer organlar uyumadan, hararetle birbirlerini ona çağırırlar. Buhari Genel olarak şeriat, dostluk konusunda Müslümanın tasavvuruna, düşüncesine hitap etmiştir. Şüphesiz ki bir şeye bakış açımız, ona karşı muamelemizi belirler. Kardeşlerine bakış açısı, bir vücudun azaları gibi olan bir Müslümanın muamelesi de bu bakış açısına uygun bir biçimde şekillenecektir. Nasıl ki başımız ağrıdığında buna kayıtsız kalıp kitap okumaya devam edemiyor ve istirahat etme, ilaç alma ihtiyacı duyuyorsak aynı şekilde Müslümanların sorunlarına karşı da kayıtsız kalıp yaşantımıza rutin şekilde devam edemeyiz. Şeriat bu konuda genel olarak Müslümanların tasavvuruna hitap ettiği gibi, tavsiyeli olarak da bir takım ameller belirlemiştir. Bu amellerin bazılarından bahsedelim. Kardeşimize güler yüzle olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde de olsa, iyiliğin hiçbir şeklini küçümseme. Müslüm. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Müminlere karşı alçak gönüllü, Kâfirlere karşı onurlu ve şiddetli. Maide Suresi 54. Ayet Kardeşimizin bir sıkıntısını gidermek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir mümini dünya sıkıntılarının birinden kurtarırsa, Allah onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim dünyada darda kalanların darlığını giderirse, Allah da ahirette onun darlığını giderir. Müslim Kardeşlerimiz arasında selamı yaymak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Müslim Müslümanın üzerine düşen bunları öğrenip, gerekenleri yapıp, yapmaması gereken şeylerden de kaçınmasıdır. Müslümanların birbirlerini hem tasavvur olarak hem de ameli olarak veli edinmelerinin birtakım faydaları vardır. Bu faydaları dünyevi ve uhrevi olarak sınıflandırabiliriz. Müslümanları veli edinmenin uhrevi faydası. Allah subhanehu ve Teala ayette şöyle buyurmaktadır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namaz kılar, zekat verir. Allah'a ve Rasulüne itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Şüphesiz Allah güçlüdür, hakimdir. Tevbe suresi 71. ayet. Bu ayetten velayetin Allah'ın Subhanahu ve Teala rahmetini celbeden bir amel olduğunu anlamaktayız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ahiret saadetine nail olabilmek için Allah'ın rahmetine ihtiyaç duyduğunu beyan etmektedir. Orta yolu tutunuz ve doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Sahabe, "Sen de mi ya Resulullah?" diye sorunca Resulullah şöyle buyuruyor: "Ben de kurtulamam. Ancak Allah'ın beni rahmetiyle, fazlıyla kuşatması müstesna." Müslim. Müslümanların birbirlerini veli edinmesinin uhrevi faydası, müslümanların ahirette Allah'ın subhanehu ve teala rahmetine mazhar olmalarıdır. Müslümanları veli edinmenin dünyevi faydası, Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: Kim Allah'ı, Rasulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki üstün gelecek olan Allah'ın tarafını tutanlardır. Maide suresi 56. ayet. Müminlerin birbirlerini dost edinmesinin dünyevi faydası. Allah'ın subhanehu ve teala müminleri dünyada dini yaşama ve hakim kılma noktasında üstün kılmasıdır. Müslümanların birbirlerini dost edinmemeleri, birbirleriyle çekişmeleri sonucunu doğurur. Çekişme ve ihtilafsa müminlerin kuvvetine ve birliğine olumsuz yönde etki edecektir. Nitekim Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır: "Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin." Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Ayet Allah ve Resulü sürekli olarak Müslümanların birlik olmaları ve beraber hareket etmeleri gerektiğini söylemiştir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın ve bölünmeyin. Ali İmran Suresi 103. Ayet Kendilerine açık ayetler geldikten sonra bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ali İmran Suresi 105. Ayet Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. Cemaat, dinlemek, itaat etmek, hicret ve cihat. İmam Ahmet Size cemaati tavsiye ederim. Ayrılıktan sakının. Şüphesiz şeytan tek kalanla birlikte olur. İki kişiden uzak durur. Kim cennetin ortasını dilerse, cemaatten ayrılmasın. Tirmizi Bu naslardan, şeriatın Müslümanları ayrılıktan sakındırıp, onları cemaatleşmeye çağırdıklarını anlamaktayız. Nebevi menhecin ilk merhalesi, müminlerin hak üzere olan bir cemaatin altında bulunmalarıdır. Cemaat, Müslümanları hedefe götüren basamaklardan bir tanesidir. Bu basamağın sağlam olması gerekir ki, hedefe ulaşılabilsin. Cemaatin sağlam olabilmesi için, fertlerinin Kur'an'a, sünnete ve bu dinin pratiği olan selefin yaşantısına muafık olan bir menheç üzere toplanmaları gerekir. Allah'ın dünyada mü'minlere vaad ettiği zafer ve üstünlük, salt olarak cemaatin varlığıyla gerçekleşebilecek bir şey değildir. Cemaatin varlığıyla beraber iç dinamiklerinin de kuvvetli olması gerekir ki Allah'ın Subhanehu ve Teala vaad ettiği bu zaferin gerçekleşebilmesi için ortam hazır hale gelebilsin. Bu iç dinamik şüphesiz ki müminlerin birbirlerini hakiki anlamda dost edinmeleridir. Müslümanların birbirlerini bir vücudun azaları veya bir duvarın tuğlaları gibi görmeleri cemaatin iç dinamiğidir. Cemaati cemaat haline getiren asıl meselelerden birisi de budur. Sahabe neslini buna örnek verebiliriz. Sahabe Allah'ın subhanehu ve teala deyimiyle bir uçurumun kenarındayken Allah'ın lütfu olarak iman ettiler. Daha sonra Allah iman eden bu zümrenin kalplerini birbirlerine yakınlaştırdı. Allah onların kalplerini birleştirdi. Sen yeryüzünde olan her şeyi toptan harcasaydın Yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah aralarını bulup kalplerini kaynaştırdı. Enfal Suresi 63. Ayet Bunun neticesinde hakiki manada bir yapı çıktı ortaya. Öyle bir yapı ki dünyada bütün küfür ve zulüm önderlerine kafa tutup, kınıyanın kınamasından korkmuyordu. Sebebi ise sadece bir araya gelmeleri değildi. Asıl sebep bir araya geldikten sonra birbirlerini dost edinip, bir vücudun azaları gibi görmeleriydi. Bu Allah'ın nimetiydi. Ne zamanki Müslümanlar birbirlerine kılıç çekecek seviyeye gelince, Allah subhanehu ve Teala nimetini Müslümanlardan çekip aldı ve onları dostluğun tam zıddı düşmanlıkla cezalandırdı. Düşmanlıksa hep ayrılık ve ihtilaf getirdi. Bunun sonucundaysa şeriatın emrettiği cemaat, emir gibi mevhumlar arka plana atıldı. Kafirler hep beraber tam bir birliktelik içinde Müslümanlara saldırırken, Müslümanlar lal oldu. Yahudi ve Hristiyanların, İslam ümmeti içine serpiştirdiği fitnelere hemen tav oldular. Kimi ırkını üstün tutmaya başladı, kimi dilini üstün tutmaya başladı. İslam'ın sancağı yerlere düşmüş, kimsenin umurunda olmadı. Müslümanların kanları heder edildi, kimse oraya bakmadı. Müslüman kadınların ırzlarına, namuslarına saldırıldı kimse oralı olmadı. Ümmetin şerefini ve izzetini savunan mücahidlere, terörist yaftası yapıştırıldı. Ümmet, tam anlamıyla bir parçalanma içerisine girdi. Gücün ve kuvvetin tekrardan toplanmasının, ümmetin bu parçalanmışlıktan kurtulmasının formülü ise, cemaatleşmektir. Cemaatleşmek sadece aynı inanç esasları etrafında toplanan insanların bir araya gelip oluşturduğu topluluk değildir. Aynı dinden olmamız, Bizi kardeş yapar ancak hem aynı din hem de aynı menhece sahip olmamız bizi bir cemaat altında toplamaya yeterlidir. Aynı itikat ve aynı menheç doğrultusunda bir araya gelen Müslümanların birbirlerini hakkıyla dost edinmeleri, cemaatin iç dinamiklerinin kuvvet bulması anlamına gelmektedir. Buraya kadar anlattıklarımız aslında bir bütünü oluşturan parçalardır. İslam ümmetinin eski gücüne kavuşabilmesi, aynı itikat ve menhec üzere toplanan ve kendilerini bir vücudun azaları gibi gören insanlardan müteşekkil bir cemaatleşme ile mümkündür. Bu bütünün herhangi bir parçası zedelenirse, bunun getirisi ayrılık, parçalanma ve kuvvetin kaybolması olacaktır. Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret et. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok esirgeycisin. Çok merhametlisin. Haşır Suresi 10. Ayet Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 14. sayısında yayınlanmıştır.